وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bismillahi la yadurru ma'asmihi şeyhun fil ardi vela fil semâ ve huve semî'ul alîm Değerli Kardeşlerim Sohbetime başlarken Yüce Rabbim'den O'nun rızasını gözetmek O'nun rızasına uygun olarak O'nun rızasını gözeterek onun evlerinden birinde toplanıp onu anmak ona sığınmak tevbe etmek zikretmek Rabbimizi hoşnut etmek günahlarımızdan arınmak pişmanlık ateşiyle yanmak için bu mübarek mekanda toplanan ve buradaki okunan Kur'an-ı Kerimleri en güzel eda ile dinleyen yapılacak olan vaaz-ı nasihatleri en güzel şekilde dinleyen ve ondan ibret almak isteyen bu mübarek yüzleri Yüce Rabbimin o büyük affıyla o büyük merhametiyle affetmesini diler ve yapmış olduğumuz bu ameller, bu güzel niyetler hürmetine cehennem narından bu güzel yüzleri azat etmesini niyaz eder, bu şekilde sohbetime başlamak isterim. Yüce Rabbim, Yapacak olduğumuz sohbetin tesirini kalplerimizde halk eylesin. İşittiklerimizle, duyduklarımızla, inandıklarımızla samimi bir kalp ile amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, dünyanın misafirleriyiz. Dünyada bizden önce nice misafirler geldi geçti. Darul fani olan, Darul fena olan bu alemden Darul beka olan, kalış yurdu olan, ebediyet yurdu olan öbür aleme göç ettiler. İmtihanlarını verdikten sonra almış oldukları dereceler ile beraber Ebediyet yurduna intikal ettiler. Sıra bizlerde. Bizlerde bu imtihanı veriyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde hepimiz bir gün ahirete intikal etmiş olacağız. Ve dünyada yapmış olduklarımızdan hesaba çekileceğiz. Bu dünyada yaşarken yaşarken ahiret yurduna göndermiş olduğumuz şeylerle ilgili ya sevineceğiz ya da hayıflanacağız ya yapmış olduğumuz güzel ameller bizlere müjdelendiğinde kendimizle gurur duyacağız sevineceğiz ya da yanlış bir takım amellerimiz yüzünden yüzümüz ekşiyecek Kalbimiz burkulacak, keyfimiz kaçacak, üzüleceğiz, sıkıntıya gireceğiz, keşke yapmasaydım diyeceğiz. Ve pişmanlık ateşiyle, narıyla yüreğimiz kavrulacak. Hayıflanma belki bir değil bin kez, belki milyonlarca kez kendini kalbimizde sürekli olarak canlı tutacak. İşte ahiret yurdunda sevinenlerden olmak, müjdelenenlerden olmak için, bu dünyadan öbür dünyaya güzel ameller göndermek lazım. Dilimizden güzel ameller sadır olması lazım. Elimizden Güzel ameller sadır olması lazım Ayağımızdan Güzel ameller sadır olması lazım Kazancımızdan Güzel ameller sadır olması lazım Kalbimizden Güzel ameller sadır olması lazım Niyetlerde Güzel işler yapma gayreti sadır olması lazım bunu yapabilmek için bilinçli bir Müslüman olmak lazım bunları en iyi şekilde yapabilmek için olayların idrakinde olmamız lazım tefekkür etmemiz lazım düşünmemiz lazım akletmemiz lazım aklımızı kullanmamız lazım Adımlarımızı hesaplı atmamız lazım. Nefeslerimizi hesaplı vermemiz lazım. Değerli kardeşler. Değerli kardeşlerim. Almış olduğumuz her nefes, Vermiş olduğumuz her nefes, Ya lehimizdedir ya da aleyhimizdedir boş değildi. Ya lehimizdedir ya da aleyhimizdedir. Ben bu nefesi aldım, ben bu nefesi verdim. Bu iki nefes arasında alışveriş arasında acaba bana artımı verildi yoksa bana eksimi verildi diye düşünmemiz lazım. Düşünmesek de bu artılar, bu eksiler veriliyor kiramen katibin melekleri kayıt ediyor elimiz ayağımız dursa da niyet amelleri kalp amelleri durmuyor düşünce amelleri durmuyor o yüzden niyetlerimiz eğer iyi yoldaysa hayırlı yoldaysa iyi yöndeyse Allah rızasına uygun ise bir şey yapamasak da artı alıyoruz zaten. Yapmış gibi Allahu Teala o amelleri, o güzellikleri sanki yapmış gibi bizlere sevap veriyor. Ama tam tersine param olsaydı şu kötülüğü yapardın. Param olsaydı şöyle şöyle nefsani arzularıma uyardım. Param olsaydı şöyle şöyle isyankarlıklar içerisinde olurdum diye bir düşünce içerisinde olursak değerli kardeşlerim bunun da amel sahasına dökülmedikçe bir hesabı yoktur ama bazı hadislerde bunun da belli bir hesabı olacağı zikredilmektedir sohbetimizin ilerleyen dakikalarında Buna dair bir hadisi sizlere inşallah arz edeceğim. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Zariya Suresi 56. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattığım, Kul olsunlar diye yarattım. Bana kul olsunlar diye yarattım. Başka şeylere kul olsunlar diye değil. Şeytana kul olsunlar diye değil. Nefislerine, heva heveslerine kul olsunlar diye değil. Paranın, pulun, makamın, mevkinin, şehvetin, heva hevesin, kulu olsunlar için değil. Allah'ın kulu olsunlar. Allah'ın, Yeryüzünde ona ibadet eden, ona itaat eden, saygılı, sevgili, dürüst, ahlaklı kulu olsunlar ve bu ölçüler içerisinde Allah'a itaat etsinler, kulluk etsinler diye yarattım diyor Yüce Allah. Bu yaratılış gayemizi anlatan bu ayeti kerimeden gerekli dersi çıkarmamız lazım her ne kadar bu ayetin bize vaz etmiş olduğu gerçeği idrak etsek de ameli planda düşünce alemimizde pratik hayatta bunun tersini yapıyor isek bu bir şey ifade etmez bu ayetin gerçeği gerçekliğini tamamen idrak etmiş olduğumuzu göstermez ayet kulluk edin diye yarattın diyor ama biz kulluk yapma durumunu hep ikinci üçüncü planlara itersek daha çok heva hevesimizin emrine girersek daha çok mevkiin, makamın, şeytanın, nefsani arzuların, şehvani arzuların emrinde olur isek bu lisani hal ile bu ayetin ifade etmiş olduğu gerçeği idrak etmediğimizi içselleştirmediğimizi özümsemediğimizi gösterir öyleyse bu ayette bize anlatılmak istenen gerçeği en güzel şekilde idrak edip amel sahasında da bu idrakımızda samimi olduğumuzu göstermemiz lazım. Değerli kardeşlerim, insanın cevabını bilmesi gereken evveliyatı olan, ezzem olan, zarureti olan bazı sorular vardır. Bu sorular, her insan Müslüman dahi olsa dindar olsa beş vakit namazını kılan bir Müslüman dahi olsa ben Müslümanım üzerime düşen görevi yapıyorum diyen bir Müslüman dahi olsa bu sorulara her gün yeniden yeniden cevap vermesi lazım. Çünkü böyle yapması onda kulluk bilincini yerleştirecek ve o bilincin sürekli taze kalmasını sağlayacaktır nedir bu sorular değerli kardeşlerim her müslüman her insan kafir dahi olsa inançsız dahi olsa şöyle sorması lazım kendisine ben nereden geldim niçin geldim görevim ne gidişatım, gidişim nereye? Nereye gidiyorum? Ve orada neyle karşı karşıya geleceğim? Bu soruları bir Müslüman sürekli sorması lazım. Daha çok tabii bunu inansız insanların sorması lazım ki hidayet kapılarını aramış olsunlar. Ancak bir Müslüman bu soruyu Kendisine bu soruları kendisinden sormak suretiyle ''Ey insan bak nereden geldiğini unutuyorsun unutma, ey insan niçin geldiğini unutuyorsun unutma, ey insan nereye gideceğini unutuyorsun unutma'' şeklinde kendisinde bir kudluk idrakını yeniden yeniden hissedecek ve bu şekilde kendisine düzen verecektir. O yüzden sorması lazım diyorum, Müslümanın dahi sorması lazım. O idraki geliştirmek için, o idraki taze tutmak için. Aynı şekilde, değerli kardeşlerim, bu idraki yakalayan insanların da şu dört şeye dikkat etmesi lazım. Nedir bunlar? Her Müslüman dinini İslam'ını öğrenecek. Her Müslüman dinini yaşayacak kadar, Rabbini tanıyacak kadar, insanlığını tanıyacak kadar, ahlakını, ahlaki, güzel ahlaki ölçüleri, bilecek kadar ilim talep etmelidir. Çocuklar, babaları velileri tarafından, Onlara bu iklim, bu fırsat verilmelidir. Her çocuğa Rabbini tanıyacak kadar ilim verilmelidir. İslam'ını, dinini tanıyacak kadar, yaşayacak kadar ilim verilmelidir. İlim verilmekle kalınmamalı, en güzel örnekliği onlara göstermek suretiyle, canlı birer örnek olmak suretiyle, Onlara işte senin baban budur, senin annen budur, böyle yaşar, böyle inanır, böyle ahlaki kurallara dikkat eder. evladın sen de bize bakarak bizim gibi ol, bizden daha iyi ol demek suretiyle annelik, babalık görevini ifa etmelidir. Etmediği takdirde bunun mesuliyeti vardır. Allah katında bunun suali vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an raiyeti. Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden mes'ulsunuz demek suretiyle bu sorumluluğu ümmetine hatırlatmaktadır değerli kardeşlerim. Demek ki inanan insanın inandığı değerleri yaşayabilmesi için ilim alması lazım ilim daha sonra öğrenmiş olduğu o ilahi gerçeklere insanları davet etmesi lazım öğrenmiş olduğu o ilme insanları davet etmesi lazım ben öğrendim gerisinden bana ne kardeşim deneyecek ben öğrendim, ben idrak ettim. Kardeşim de bilsin, annem de bilsin, babam da bilsin, ablam da bilsin, komşum da bilsin, toplumum da bilsin diyecek. Bu bir sorumluluktur. Bu her Müslüman ferdin görevidir. Enaniyet içerisinde olmamız yasaklanmıştır. Herkes bildiğinden sorumludur bildiğini insanlara anlatmakla görevlidir her mümin dininin görevlisidir her mümin dinini yaşamak zorundadır her mümin dinini yaşatmak zorundadır her mümin ilmini anlatmak insanlara İslam'ı öğretmek İslam'a davet etmek zorundadır değerli kardeşlerin bildiği kadarıyla gücünün yettiği miktarda bu mesuliyetimiz vardır. Emri bil maruf ve nehyi anil münker. İyiliği emretmek. iyiliği emretmek. emir etmek. Bakınız dikkat edin. İyiliği emretmek görevimiz vardır. Emretmek. Sadece tavsiye etmek değil. Bazıları tavsiye etmek olarak algılıyor. Emretmek diyor. Emretmek. Emir yapabileceğin insanlara iyiliği emredeceksin gücünün yettiği insanlara gerçekleri elbette emredeceksin bunu mesela peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyi insanlarla kötü insanları bir geminin iki katlı bir geminin yolcularına benzetiyor diyor ki alt katında geminin haydut yolcuları var yaramaz şımarık işleri gücleri yaramazlık yapmak olumsuzluklar yapmak hatta bunlar öyle yaramazlık yapıyorlar ki ellerindeki burguyla geminin tabanını deliyorlar bu kadar şımarıklıkla şımarıklık içerisindeler bu kadar düşüncesizler bakalım su nasıl gelecek hele şu yukarıdakiler bir koksunlar yahu şöyle biraz su gelsin gibi böyle e, yani işler ile e, düşüncesizliklerle gemiyi delme gibi bir hata içerisinde olan insanlar vardır. Bu hayat gemisinde, bu dünya gemisinde geminin üst tarafındakiler biz üst kattayız. Altta olan işlerden bize ne kardeşim? derseler o haydut yolcular geminin altını deldikten sonra gemi bir müddet sonra su alacak, gemi batacak ama üstekiler de boğulacaktır. Bu deliği açmayanlar açılmasını istemeyenler de boğulacaktır, zarar görecektir. Öyleyse bu ümmetin gemisini sürekli yüzdürebilmek için sürekli selamet içerisinde yüzdürebilmek için selamet sahillerine Götürebilmek için geminin tabanındaki haydutların elinden burguları almak lazım. Onlara o hürriyeti vermemek lazım. Çünkü hiçbir insan bir başkasına zarar verebilecek bir hürriyeti elinde bulunduramaz. Böyle bir hakkı yoktur. Ha, ne denir? Başkasının hürriyetinin başladığı yerde senin hürriyetin biter. Başkasının hürriyetinin başladığı yerde, başkasının hakkının, hukukunun ihlal edildiği noktada senin hürriyetin biter kardeşim. O yüzden ben gösteri yapıyorum, orayı kırayım, burayı kırayım. Demokratik hakkımı, hakkımı kullanayım efendim. Esnafa kaldırımlara oraya buraya burayım kırayım böyle bir hürriyet yok çünkü ne insanlara zarar veriyorsun kamu malına zarar veriyorsun esnafa zarar veriyorsun çevreye zarar veriyorsun böyle bir hürriyet olmaz böyle bir hürriyet anlayışı da olmaz insanlara zarar verecek boyutta bir hürriyet anlayışı olamaz. İşte ümmetin gemisin, gemisinin tabanındaki bazı insanlar gemiyi delmeye başladığı andan itibaren geminin üst katındaki salih insanlar aşağı inip yapmayın, etmeyin. Ne yapıyorsunuz? Gemiyi batıracaksınız. Hepimiz öleceğiz, helak olacağız. Böyle bir aptallığı nasıl yaparsınız? demesi lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu örneği veriyor. Ve diyor ki ümmetine siz alttaki haydutlara kulaklarınızı tıkarsanız sonunuz helak olmaktır, batmaktır. O yüzden bu gemi bizim haydutların ellerinden tutmak lazım. Onların şer işlerine engel olmak lazım. Beni sokmayan yılan bin yaşasın, felsefesinde asla olamayız. Çünkü bugün seni sokmazsa yarın sokar evet demek ki bu örneği niye verdik İslam'a davet edeceğiz iyiliği emredeceğiz kötülükten nehy edeceğiz kötülüğü yasaklayacağız toplumsal sorumluluğumuz bunu gerektiriyor inancımız bunu gerektiriyor, gerektiriyor değerli kardeşlerim tabi yanlış anlamayın burada tamamen dinimizin Ölçülerini anlatıyorum, hür düşünelim. Belli bir takım yerlere sözümüz çekilmesin. Hadisleri direkt anlatıyoruz. Hadislerden çıkan hükümleri, manaları aktarmaya çalışıyoruz. Ne dedik? İlim öğrenecek, ardından o ilme davet edilecek. O ilme davet etmek kolay değil kardeşlerim. Siz en bir bir maruf yaptığınızda, ve ne yani münker yaptığınızda, yani iyiliği emrettiğinizde, yani kötülükten alıkoyduğunuzda koyduğunuzda, kötülüğü kötülükleri engellediğinizde, engel olduğunuz insanlar tarafından tepkiyle karşı karşıya kalacaksınız. Bazen azar eşiteceksiniz, bazen yuhlanacaksınız, bazen tekme gelecek, bazen taş gelecek. Bazen tokat gelecek, bazen şu olacak, bu olacak, bunlar olacak. E bu işin tabiatında var. O yüzden işte bu noktada sabr etmek lazım. İlim ilme davet davet esnasında sabır ve karşılığını Allah'tan beklemek, amel yaparken karşılığını Allah'tan beklemek. Bunlara dikkat edelim değerli ünler. İlmi öğreneceğiz doğru kaynaklardan. Kur'an-ı Kerim'den, Peygamberimizin sahih sünnetinden, hadislerden, sahih hadislerden öğreneceğiz ilmi. Sağlam kulp olarak Kur'an'ı göreceğiz. Sağlam kulp olarak Peygamberimizin sahih sünnetini göreceğiz. Sağlam Müslümanlık olarak Peygamberimizin önder, rehber örnek şahsiyetini göreceğiz. Onun hayatını nokta nokta adım adım öğreneceğiz. Hayatımızın her aşamasını amelimizden idrakimize kadar, düşünce yapımıza kadar, fiilimizden aksiyonerliğimize kadar Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi adım adım takip edeceğiz. Takip etmedikçe olması gereken Müslüman olmamız mümkün değildir. O yüzden değerli müminler lütfen merak edelim peygamberimizin hayatını. Peygamberimiz ne yaptı? Nasıl yaşadı? Nasıl davrandı? ahlakı neydi ibadetleri nasıldı nasıl ibadet ederdi nasıl dua ederdi bir sorunla müşkülle bir musibet ile karşı karşıya geldiğinde ne yapardı onun daveti nasıldı onun sabrı nasıldı onun kalp alemi nasıldı duygu alemi nasıldı onun cihadı nasıldı onun müminlere davranışı nasıldı onun kafirlere karşı davranışı nasıldı onun Allah'ın bir emri çiğnendiğinde haleti ruhiyesi nasıldı o nasıl kızıyordu o nasıl seviniyordu o sevincini Müslümanlarla nasıl paylaşıyordu o üzüntüsünü Müslümanlarla nasıl paylaşıyordu bunları öğrenmek durumundayız böyle bir zaruret var Yoksa onu hakikaten hayatımıza rehber edinemeyiz. Onu hayatımıza rehber edinemediğimizde bu ok hedefine gitmez kardeşim. Bu kulluk oku hedefini bulmaz. Hedefini bulması için işte ve lekum fi resulillah esvetun hasene Liman amana billah ve yevm el akhir <gülüyor> Allahu teala buyuruyor İşte sizin için Allah'ın elçisinde çok güzel bir örneklik vardır Kim için Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için çok güzel bir örneklik vardır O örneği öğren en güzel şekilde öğren en sağlam kaynaklardan öğren Hayatını ona uydurmaya çalış. Onu rehber edinmeye çalış. Sadece ilahilerde onu rehber edindiğimizi söylememiz, bunu yapmamız manasına gelmiyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bizzat, fiillerimiz, sözlerimiz, ahlakımız, buna delil olması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek aldığımızı bizzat göstermesi lazım ama ahlakımız bir türlü giyim kuşam bir türlü ağzımızdaki kelimeler bir başka türlü düşüncemiz başka, gayemiz başka, değer verdiğimiz şeyler başka ölçülerimiz değişmiş o zaman nasıl olur da peygamberimizi kendi hayatımıza örnek aldığımızı, onu rehber edindiğimizi iddia edebiliriz böyle bir şey mümkün değil o önderse o rehberse ki iman etmek bunu gerektiriyor iman etmiş olmak onu rehber edinmeyi gerektiriyor la ilahe illallah Muhammedur resulullah diyoruz Allah'tan başka hak ilah yoktur Muhammed onun elçisidir o benim rehberimdir o benim önderimdir o benim liderimdir o benim örneğimdir diyoruz. Bu demektir bu. Önderin liderin başkaysa Muhammedur Resulullah derken Gerçekten söylediğine inanmıyorsun demektir. O yüzden hayatımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına uydurmamız lazım. İslam toplumumuzu asrı saadet'te oluşmuş olan örnek İslam toplumuna benzetmemiz lazım. Asrı saadet İslam toplumuna toplumumuzu benzetmemiz lazım. Ne demek bu? Bunu istemek suç değil. Bu bizim hakkımız, sizin hakkınız. İslam'ın ilklerine, örneklerine uymak, onları örnek bir toplum olarak görmek, o hedefe ulaşmak bizim hakkımız. Başka bir gayemiz olamaz değerli müminler, değerli kardeşlerim. Ön tarafa doğru saklarımızı sıklaştıralım değerli müminler. Arkadan gelen kardeşlerimiz ayakta kalıyorlar. Allah denizden razı olsun. Evet. Bu kısa vakit içerisinde ezana az kalmış. Bazı örnekler vermek istedim. Değerli kardeşlerim. Bazı ipuçları vermek istedim. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yaşam gayemizi bilmeye ihtiyacımız var. Önderimizi, rehberimizi bilmeye ihtiyacımız var. İlim talep etmeye ihtiyacımız var. Talep etmiş olduğumuz ilimle amel etmeye ihtiyacımız var. Amelde ihlaslı olmaya ihtiyacımız var. İmtihan okunun hedefini bulması için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden miras almış olduğumuz dini saf, arı dini, tertemiz dini öğrenip yaşamaya ihtiyacımız var. Bunları yapmaya çalışırken sabra ihtiyacımız var. Davete ihtiyacımız var. İhlasa ihtiyacımız var. Zorluklara katlanmaya ihtiyacımız var Değerli kardeşlerim Zorluklara katlanmadan bu imtihanı Kazanamayız Sürekli Gayretli olalım Sürekli Zorluklara katlanabilecek Bir azim taşıyalım Bir yürek taşıyalım Hor görülmeyi Göze alalım Gerekirse hapse girmeyi göze alalım Üzülmeyi göze alalım. Bir kardeşimiz İslam'a davet ediyor bir memlekette bir küfrü yani alenen yaşanan bir memlekette namaza davet etmek için bir Müslümanı evine gidiyor kapıyı çalıyor. Diyor ki sen Müslümansın, bu kafir memlekette yaşıyorsun. Müslümanların da şurada bir camisi var. Sen Müslümansın, hadi gel. Bak bu Hristiyanlar kiliseye gidiyorlar. Sen de cami yolunu hep unuttun. Senin Müslüman olduğunu biz biliyoruz. Hadi sen de camiye gel. Diye davet ediyorlar. Bir tanesi. Ve o adam diyor ki yahu ben gelmiş olduğum memlekette zaten Başımı şişiriyordunuz. Namaza git namaza gel diye. Her tarafta ezan okunur. Her tarafta cami var. Ben bu işten bıktıydım zaten. Geldim efendim bu Amerika'ya rahat etmek için. Siz beni burada da buldunuz. Defolun gidin ya. Diye e, azarlıyor o insanı. Hatta ona bir de çok affedersiniz tükürüyor. Bu vatandaş Tamam diyor. Zorlamak yok. Ben davet görevimi yaptım. Zorlamak yok diyor. Geri dönüyor değerli kardeşlerim. Dışarıda kardeş onu bekliyor. Diyor ne oldu? Ya diyor gelmedi. Bir de tükürdü diyor. Azarladı beni. Hadi gidelim diyor. Bu gelmeyecek. Öbür diyor dur. Az beni burada bekle. Ne oldu? Ben de gideceğim diyor yanına. Niye? Adam daveti kabul etmedi. Bak tükürdü. Azarladı. Küfür etti bana. Niye gidiyorsun? Ya diyor kardeşim, abin sen diyor orada azar işittin mi? Evet. Küfür duydun mu? Evet. Tükürük affedersiniz. Yedin mi? Evet. Ya diyor bu kadar ecir aldın. Gidiyorsun ben boş mu geleyim diyor ya. Dur hele. Bir de bana tükürsün diyor. Gidiyor kapıyı çalıyor tekrar. Sen de kimsin diyor adam diyor. Diyor ben biraz önce gelen vardı ya tükürdüm de ama. Onun ben kardeşiyim diyor. E niye geldin? Bana da tükür diyor. Ya sen deli misin kardeşim diyor ya. İnsan tükürük yemek için böyle gelir mi? Aziz Allah Cennet Cennet. Diyor. O kardeşim diyor. Yarın Allah'ın huzuruna gittiğinde diyecek ki Allah'ım. Senin evine davet ederken. Senin yoluna davet ederken. Feranca kişi bana tükürmüştü ey Allah'ım. Bunun hürmetine beni affet ey Allah'ım diyecek diyor benim kardeşim. Ben ne diyeceğim diyor. Aynı daveti diyor sana yapacağım ve sen bana tükür ben öyle gideyim diyor. Adam birden yumuşuyor. Allah Allah diyor ya bu nasıl iş? Ya diyor böyle insanlara tükürdür mü diyor. Hüngür hüngür ağlayarak onun boynuna sarılıyor. Diyor ki affedin beni bağışlayın beni diyor çok yanlışlık yaptım. Böyle güzel yüreklere, böyle güzel insanlara Allah için yola çıkmış bu insanlara hedefi sadece Allah rızası olan bu insanlara karşı ne büyük hakaret yaptım. Allah'ım beni affet, siz de beni affedin diyor. Hadi girelim camiye diyor. Bakınız, çok yani basit bir davet ama ne büyük bir semeresi oluyor. Bu insan kendi ülkesine döndüğünde öyle bir insan oluyor ki insanları İslam'a davet eden bir davetçi oluyor. Değerli kardeşlerim işte yani ne dersem sözümü kabul etmez. Deneyelim. İnsanların ne zaman kapılarının, hidayet kapılarının açık olduğu belli olmaz. Biz görevimizi yapalım. Hidayeti verecek olan Allah'tır. Biz görevimizi yapacağız. Maalesef bu klasörü getirdim. Birçok ayet hadis anlatacaktım. Ama oldu ki anlatamadım. Hiçbir hadis, hiçbir ayet belki fazla yani bu klasörden olmak üzere buradan aktaramadım sözüm içerisinde geçti işte ama vakit olmadığı için bunlar oluyor. Aslında ile ilgili konuşacaktık. Çok birkaç, iki dakika inşallah alayım. Dua edeceğiz ardından. Madem niyetimiz bu konuyu anlatmaktı. Değerli kardeşlerim hepimiz beşeriz. Hepimiz şaşarız. Hata ediyoruz. Gece, gündüz hata ediyoruz. Günah işliyoruz. Tevbeyi yanımızdan uzak etmeyelim. Tevbeyi İstiğfarı dilimizden, kalbimizden eksik etmeyelim. Hata ettiğimizde Allah'ın bağışla hata ettim ya Rabbi. Ben bunu yapmamam lazımdı nasıl yaptım? Ben bunun hesabını nasıl veririm ya Rabbi? Diyelim. Yaptım bir günah. Boşver. Demeyelim. Ya. Demeyelim. Çünkü böyle haydutluk yaparsak Günah işlediğimizde onun ezikliğini yüreğimizde hissetmezsek değerli müminler, bu Müslümanlık alameti değildir. Günahından pişman olmayana Allah'ın rahmeti gelmez. Günahımızdan pişman olacağız. Tövbenin ilk şartı pişmanlıktır. Pişman olacağız. Azmedeceğiz onu bir daha yapmamaya. Ve onu bir daha tekrar etmemeye asım edeceğiz. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kullübine Adem Hatta Adem oğlunun her biri hatalıdır, hata etmeye meyillidir. Ve hayrul hatta'ina ethevvabun hatalı kişilerin en hayırlıları da tövbe edenlerdir. Hatalıların en hayırlıları olalım. Hata edebiliriz. Ayağımız kayar. Dilimiz sürçebilir. Bir an unutkanlıkla bir gaflet içerisinde hata yapabiliriz. Ama tövbe kapısı açık. Derhal pişmanlık arz edelim. Tövbe edelim. Değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ Şayet siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız خَلَقَ halkan خَلْقًا يُذْنِبُونَ lehum فَيُغْفَرُ لَهُمْ lehum لَهُمْ بيه. Eğer siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız Allah sizi Ortadan kaldırır, günah işleyip tevbe eden ve bu şekilde ah edilen bir kavim yaratırdı. Demek ki biz günahtan beri değiliz. Demek ki günah bize çok yakın, hata bize çok yakın. Hata işleyebiliriz, yanılabiliriz. Ama en büyük şiarımız, en büyük özelliğimiz tevbe etmek olmalı değerli müminler. Yüce Rabbimiz'in şu davetine uyalım. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا la لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey müminler hep birlikte tövbe edin, hep birlikte Allah'a dönün, hep birlikte istiğfar edin. Bu tövbeniz, bu pişmanlığınız, bu istiğfarınız sayesinde umulur ki sizler kurtuluşa erersiniz. Kurtuluşa erenlerden olursunuz. Değerli kardeşlerim fazla vaktinizi almak istemediğimden burada sohbetimi bitirmek istiyorum. Keşke vaktimiz olsa da Yüce Rabbimizin ayetlerinden, peygamberimizin o mübarek sözlerinden burada aktarmış olsak daha fazla sözü burada işlemiş olsak, anlamış olsak bu şekilde imanımız artsa, bu şekilde niyetlerimiz Tazelenmiş olsa kulluğumuz da daha gayretli, daha azimli bir birer Müslüman haline gelebilecek. Ancak yüce Rabbimiz inşallah ilerki zamanlarda yeniden karşılaşma fırsatı verecektir ve o derslerimizde kalan bölümleri de sizlere aktarma fırsatı bulacağız inşallah Değerli kardeşlerim, camimizin ihtiyaçları için namaz çıkışı sizlerden yardım toplanacaktır. Hoca efendi kardeşlerimiz bu ilanı yapmamızı bizden istediler. Biz de ilanımızı yapmış olduk. Allah bizden razı olsun. Yapacak olduğunuz, yapmış olduğunuz yardımları kabul eylesin Değerli kardeşlerim, küçük bir dua akabinde namazımıza kalkacağız inşallah Teala